Evet, şimdi 7. üniteden bu Davud'un sünemine başlayacağız. Ancak oraya başlamadan önce Türkçe kısmında geçen bazı konulara da e, kısmı işaret etmemde fayda var. 7. ünitede insanın yaratılış hikmeti ve kader kargadaşı dönemlerinde salih amelin değeri namaz, oruç ve zekatla alakalı Konu başlığı açılmış. İlgili hadislere baktığımız zaman da dört farklı rivayet var. Dört farklı rivayette e, konu başlıklarına uygun olarak nakledilmişler. İnsanın yaratılış hikmeti ve kaderle alakalı e, konuyu siz bakarsınız. Kargaşı dönemlerde salih amelin değeri başlığı ise oldukça enteresan bir rivayet. Ebu Hureyye'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Gece karanlıkları gibi ortalığı kaplayacak olan kargaşa dönemlerinde salih ameller işlemeye bakın. O zaman da insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler veya mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar. Dini küçük bir dünyalığa satar. Bu bir tespit çalışması. Daha doğrusu bu bir tespittir. Bu tespitten hareket ederek de Mümkün mertebe fitne, fücura ya da kargaşa dönemlerinde mümkün mertebe kargaşa ortamından uzak kalmamaya gayret etmek lazım. Gücümüzün yetmediği noktalarda. Bazen kargaşa ortamlarında insanlar özellikle Müslümanlar maalesef 1400 küsur yıldan beri yani Hz. Peygamber'in vefat ettiğinden sonra Hz. Osman şehit edilmesiyle başlayan Hz. Ömer'in dediği gibi bir fitne kapısı açıldı Müslümanlar arasında. O fitne ortamı, o fitne kapısı açıldı ve bir daha hiç kapanmamak üzere herhalde devam ediyor. Bilmiyorum bu e, kargaşa ortamı, kargaşa dönemi ne zaman kapanacak? E, i̇nsan gerçekten düşünüyor. İnsan üzülüyor. Özellikle Müslümanın Müslümanlara e, kırdırılması, Müslümanın Müslümana kırması ne zaman başlamıştı malum. Hazreti Osman şehit edildikten sonra Cemel Savaşı, Hakeza, Sıfın, Hakeza ve ondan sonra da Emevi e, iktidarına sahip olanlar geldikleri zaman yapmadıkları zulüm bırakmıyorlar. Abbasya'da geldikleri zaman da İhşehilerin e, e, latincedeki tabirle vice versa haline geliyor. Yani sen bana yaptın ben de sana yaparım tarzı. İktidar ve güç kimin eline geçmişse Müslümanlar içerisinde e, Müslümanlar birbirlerini daima kırıyorlar. Daima fitne ortamında, kargaşa ortamında, fitne ortamında ya da kargaşa ortamında doğran Müslümanların kendileri. Şimdi bakınız bu konuya niçin girdim? Bu konuya şunu için girdim. Salih amel işlemek elbette Hz. Peygamber bu noktada bir ikazda bulunmuş, bir uyarıda bulunmuş ki, Mümkün mertebe bu herkes salih ameller işlediği zaman fitne ortamına ya da kargaşa ortamına ateşe körükle gitmiş olmayacak. Şimdi bakınız şimdi, Cemal ve Sıfın Savaşı'nda Cemal Savaşı'nda savaşanlar kimlerdi? Elbette Müslümanlardı. Sıfın'da savaşanlar kimlerdi? Elbette Müslümanlardı. İşte ondan sonraki dönemlerde Kimlerdi? Yine Müslümanlardı. Şimdi bana şu şekilde itirazda bulunabilirsiniz. Hocam, hep Müslümanlar. Evet, maalesef Müslümanlar akıllarını e, akıllarını çalıştırmadıkları için sırf iktidar, sırf demeyelim en azından arka planda iktidar ve güçlerini e, kendisi gibi düşünen insanlara karşı daha fazla e, dikte, et, et, dikte etmek suretiyle Onca Müslüman'ın kanı maalesef heder olmuştur. Heder olmaya da devam etmektedir. Günümüzde de aynı anlayış devam etmektedir. Şimdi günümüzde şöyle bir e, kolaycı bir anlayışa yaklaşıyoruz. Ne deniyor işte e, günümüz dünyasında da işte yarın Osman, Osmanlı'dan bahsedecek olursak Osmanlı zamanında da işte falancılar, filancılar geldi işte e, aldı, götürdü, yıktı gitti. Şimdi de işte batı, şu batı yokmuş, şu ABD yokmuş, şu AB yokmuş, şu İsrail yokmuş vesaire vesaire. Bu, bu bu işin tabiatında olan bir şeydi. Onlar yapmaması gereken şey her zaman yap, yaparlar. Daha doğrusu fitne ve fucuz çıkaran hangi milletten olursa olsun insanlar yapar. Fakat aklını çalıştırmayan Müslümanlar, kafalarını çalıştırmayan, evet, aklına hakim olmayan Müslümanlar sürekli duygularına ve nefislerine hakim olan Müsl e Rivistirna mağlup olan Müslümanlar ister istemez birbirlerini sırf işin garip tarafı da işin garip tarafı da, bunu bir şekilde ifade edip e, konuyu e, bağlamak istiyorum. En fazla kullandıkları alan nedir bilir misiniz? Din alanıdır. Hep din üzerinden din ya da din anlayışları üzerinden birbirlerini kırmaktadılar, birbirlerinin kanını Heder etmektedirler. Hatta o halde edinler ki, kendisi gibi düşünmeyen insanların kanlarının heder olduğunu, kanlarının helal olduğunu ve e, onların köle ve cariye edilebileceğini dair bu ihtilaf noktalarından oldukça fetvalar verilmiştir. Yani hiç bu konulara girmek istemiyorum. Yani geçmiş tarihimize baktığımız zaman bu nokta Müslümanlar nazarından... Hiç böyle çok tertemiz bir sayfamız yok. Bu açılardan diyorum, bu açılardan. Elbette güç ya da güçler kimin eline geçmişse o bir başkasının tahkim altına almak suretiyle ve işin ucunda da kan söz konusu olunca da maalesef bu konuda acımasız olmaktadırlar. Şimdi de aynı şekilde farklı mesleklerden, farklı görüşlerden Farklı inançlardan olan insanlar, bölge insanları ya da farklı bölgelere sahip olan insanlar, Müslümanlar insanları katletmekte bir beis görmüyorlar. Ne oruna Dindarlık uğruna ya da dini anlayışları uğruna. Bu konuda Müslümanlar akıllarının başlarını toplamadıkları sürece herhalde biz boşuna kürek sallıyoruz gibi geliyor bana. Allah sonumuzu hayra getire. Bakınız, insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler. Veya mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar. Dinini, dinini küçük bir dünyalara satar. Dolayısıyla da bunlar bizim için önemli e, ikazlar, önemli uyarılar. Aklımızı başımıza devşirmediğimiz sürece, ki devşirmemiz gerekiyor. Bu e, akıllı başa devşirmenin e, yolu, yöntemi elbette... Hak hukuka riayet etmek, insaf sınırları içerisinde kalmak, vicdanın sesini dinlemek ve bu noktada da e, belli bir ilkeden de asla vazgeçmemek gerekiyor. İman öyle bir şeydir ki öyle parayla alınıp satılabilen bir şey de değildir. böyle parçalanabilen bir şey de değildir. Yani e, layete cezadır bölümeye ve parçalama asla kabul etmez bir hakikattir bir bakıyorsunuz insanlar e, ağzımızdan Allah'ın kelamını düşünmüyoruz Hazreti Peygamber sevgisini düşünmüyoruz ama sünnetini gelmeye sünnetini uygulamaya gelince maalesef orada çok da fazla bir gayret göstermiyoruz sadecemış gibi davranıyoruz Çoğu şeyleri yani dini ya da dini bir takım duyguları, dini değerleri çok kolayına kullanıyoruz. Çok kolayına kullanıyoruz. İnşallah bu bu sıkıntı, bu dertten bir gün kurtulur İslam dünyası. Namaz konusuyla ilgili olarak da beş vakit namazla alakalı olarak da Hz. Peygamberin nakledilen bir haber burada yer almakta. O konuya da girmeyeyim. Oruç ister namaz, ister oruç. Hangi ibadet şekli olursa olsun. İnne's salate tenha'u'l fahsabe'l münker. Salat kelimesinin yerine bütün ibadet şekillerini koyunuz. Namaz insanı kötülükten, çirkinlikten, fuhşiattan. Buradaki fuhşiat kelimesi sadece bedenden aşağı değil, aynı zamanda beyin beyin noktasından bakıldığı zamanda da bir fuhşiyattır. Kuşyatlığı da ifade eder. Buradaki minas salateten ha anil fahsha ve münker ayeti, bu bir aynı zamanda bir ilkedir. Müslümanın iman derecesinin bir düsturudur. Oradaki namaz kelimesi yerine, yani sadece namazı değil, namazı koyun, orucu koyun, her türlü ibadet şeklini koyun. Tenha anil fahsha ve münker, insanlık kötülükten, çirkinlikten, kötüden alıkor. Eğer alı koymuyor ise bunun mefhum muhalifi ki budur. Elbette o ibadet ibadet değildir. Araçlar, e, namaz, oruç ve hac ve zekat vesaire gibi bir takım şeylerin de araç olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Amaç çirkinlikten çirkinlikten yana haram olan şeylerden kesinlikle haram olan, ebediyen haram olan şeylerden e, daima insan uzaklaştırması gerekir. Yalan ee, yalan söylemek bir kötüdür, bir fuhşiyatı, bir çirkinliktir. Ama maalesef e, Müslümanlar arasında Müslümanlar arasında böyle artık e, olan hale gelmiştir. Tabi farklı isimlendirmeler suretiyle kimisi bunun adına siyaset endirin, kimisi bunun adına şöyle olması gerekir, maslahat denir vesaire, vesaire nihayetinde bu e, çünkü bakıyorsunuz insanlar namaz kılıyor ya da insanlar oruç tutuyor ya da zekat veriyor ya da zekat veriyor gibi oluyor her neyse. ibadet yapıyor fakat ibadetler tesir etmiyorsa, kötülük gittikçe yayılıyorsa, toplumda bağlı bulunduğumuz toplum içerisinde kötülükler ve çirkinlikler gittikçe artıyor ise, bir esnafa gittiğiniz zaman, bir alışveriş yapmaya çalıştığınız zaman hala kandırılmaya devam edilmiştir sizi kanılmaya sürekli devam ediyorlarsa namazda, niyazda, oruçta, haçta, zekatta, ağzından Allah kelamını, peygamber sevgisini, sünnetinin lafsın hiç eksik etmeyen insanlarda bu tür durumlar oluyorsa ama kandırılmaya da daha fazla 5 yani dinin dünya karşılığını e, da satmaya kalkıyorsa artık gerisini siz düşünün. Onun için e, bu noktada İnsan, e, Müslümanların aklının başına devşirmesi gerekir. Hak, hukuk, adalet noktasında, liyakat noktasında ve dürüstlük noktasından asla taviz verilmemesi gerekiyor ki ibadetler tam kabul olsun, tam yerini bulsun. Çalışması gerekiyor ki e, namaz, oruç ya da haç ya da her neyse diğer ibadet şekilleri tam yerini bulsun. Ama bunun haricinde, bunun tam tersi yapılıyorsa... İstediğimiz kadar adına din diyelim. Fakat laf sen din ama muamelatta din olmayan, yani dini olmayan pek çok uygulama maalesef günümüzde e, şekten bile olsa yer almaktadır. <gülüyor> evet. Ünlü içerisinde yer alan itibar sırasına göre 4. sırada yer alan Ebu Davut ve Sünan hakkındaki bilgiye geçebiliriz. Evet, buraya kadar Buhari, Müslüm ve Tirmizi'yi görmüştük. Buhari, Müslüm ve Tirmizi cami türünden her ne kadar Tirmizi'nin sünan türü olduğunu söyleyenler de olsa bile ekseriyette cami türü olduğu için ve bundan dolayı da belirli bir çerçevede yer aldığı için biz onları camiler grubuna, e, camiler grubu içerisinde değerlendirilmiş olduk. Şimdi bundan sonraki kısım ise sünenler dediğimiz e, kısımlar. Malum e, camiler, sünenler ve müsnetler vardı. Yani aler-rical ve alel-epap tasnif, Ale tasnif sistemi içerisinde camilerden başka bir de sünenler vardır. Şimdi bu sünenler içerisinde... E, İlk devirlerden beri hadisçiler ahkam ve itikat ile ilgili hadislere ayrı bir önü atfetmişler. Hiçbir zaman bu iki konuya ait hadisleri mesela tarihi hadisler ile bir tutmamışlardır. Yani biz buna megazi hadisleri diyoruz. Bu genel tavrın bir neticesi olmak üzere Hicri 3. asrın 2. yarısından itibaren hadisçileri sadece ahkam hadislerini toplamaya yönelmiş görmekteyiz. İşte bu yöneliş hadis edebiyatı içerisinde. Sünenleri meydana çıkarmıştır. Sonraki dönemlere ait daha dar anlamda ahkam hadislerin toplayan eserleri de biz Sünenler çerçevesinde mütalep ettiğimiz için onları ayrıca el almayacağız. Sünen lütfen buraya dikkat, taharetten vasiyete kadar, sadece taharetten vasiyete kadar bütün fıkhi konulara dair hadisleri ihtiva eden eserlere denilmektedir. Bunu zaten görmüştük. Bir başka tarifte şöyle şöyle mümkündür fıkıh baplarına göre tasnif edilmiş ahkam hadislerinin muhtevi kitaplara sünenden yani fıkıh baplarına göre tanzim edilmiştir Sünenler fıkıh görüşle telif ve tasnif edildikleri için bakınız amaç o amaç ne fıkıh görüşe göre telif ve tasnif ediliyor neler sünenler genellikle hazreti peygamberin söz fiil ve takdirlerini bize nakleden merfu sünnet malzemesini ihtiva ederler Bununla beraber mevkuf ve mektu haberlerde yer verirler ama pek yer vermezler. Çünkü ağırlıklı olarak sünet denildiği zaman, ahkam hadise denildiği zaman onlar biraz daha ağırlıklı olarak boyut itibariyle merfu özelliğine sahiptirler. Muhteva itibariyle bakıldığında ibadat, muamelat ve okubat bölümleriyle de özetlemek mümkündür. Sünnelerin muhtevalarını e, ibadet muamelatı okubat diye tasnifleme yaptıktan sonra şimdi bu noktada e, Tirmizi'nin e, camiinden başka yani sünnün grubuna girmiş olmakla beraber kısmen ama dedik ki biz onun cami kısmını aldık. Darakut'un sünneni var. Darimi'nin sünneni var. Beyhaki'nin sünenleri de Kütubi Tisa dışarısının dışında e, özellikle Darakut'u ve Beyhaki'de Kütüb-i dışında yer almaktadır. biz bunlardan en yaygın olanından itibaren başlayalım biz. İtibar sırasına göre madem el aldık. Evet. Ebu Davud Süleyman bin Eleşas bin İshak Elezi es-Sizcissani Hici 202 senesinde dünyaya gelmiştir. Sicistan'da dünyaya gelmiştir. Horasan bölgesinde. İlk tahsilinden sonra Nişabur, Horasan, Küfe, Arabistan, Mezopotamya, İran, Suriye ve Mısır'a kadar uzanan İlim yolculuklarında bulunmuştur. Ahmet bin Hambel, Yahya bin Main ve Kuteybe bin Said gibi devrin meş meşhur ulemasından hadis tahsil etmiş, Hicri 235 senesinde Basra'da vefat etmiştir. Hakkında devrin ulemasının gerçekten büyük takdir ve övgüleri vardır. Hocası Ahmet bin Hambel kendisinden bir hadis almıştır. Ebu Davud bütün sünnet adına dört hadisi yeter görmesiyle meşhurdur. Onun şu sözde de meşhurdur. Hayrul kelam, ma dehalel üzüne, bidûni iznin. Sözün iyisi, kulağa izinsiz girendir. Ayrıntılı bilgileri İslâm-ı Ebu Davud maddesinden e, okuyabilirsiniz. Bu okuyabilirsiniz derken buradaki kastımda e, tercih size aittir değil, okumanız gerekiyor. Anlamında söyleyeyim. Evet, sünene gelince, Mısır, Mezopotamya, Maghrib ve dünyanın birçok bölgesindeki muhtelif mezhep alimlerince standart bir hadis kitabı olarak benimsenmiş ve çokça okunmuş olan Ebu Davud'un süneni Konkordansa, yani Konkordans dediğimiz nedir? El-Mühoca min-Fehresli El-Fazil-Hadis-i adıyla Arapçaya tercüme edilebilecek olan, yani çünkü muhtevazı fiilisttir, Konkordansa göre 40 kitap ve 1889 baptan meydana gelmektedir. Toplam olarak müellifin kendi ifadesiyle evet müellifin kendi ifadesi şimdi onu biraz sonra okuyacağız. 4800 hadis ihtiva etmektedir. Sürendeki bazı kitapların bapları bulunmamaktadır. Genellikle bap başları altında oldukça az hadise yer verir. Nadiren de olsa bu durum bu genel durumun dışına taştığı birkaç sayfalık hadislerin yer aldığı baplar görülebilmektedir. Mesela bab-ı sıfat-ı nebi yedi sayfadır. Şimdi gerek dönemlerde, gerekse camilerde, yani hadis kitaplarında e, Musannif'in hadis kitabını nasıl ve ne şekilde tasnif ettiği, yani hangi sistem uyguladığı çok fazla bilinmez yani kitabın kendi içerisinde çok sık yer almaz çünkü nihayetinde bir hadis kitabıdır bununla bununla beraber hadis kabul şartları ya da hangi tür hadisleri kabul ettiğini dair hususları gerek hadisleri serdettiği bölümler içerisinde satır aralarında bunları görebilirsiniz bazında kitabın başında işte özellikle mukaddime adıyla geçen Müslümanın Mukaddimesinde görebilirsiniz. Ya da Tirmizi'de de gördüğümüz gibi Kitabül İlerinde, yani kitabın en sonunda yer alan Kitabül ilerinde yine hadis kabul şartlarını, hadis cildede aranan şartlar, e, rivayetlerde aranan şartlar nedir, ne değildir. Ya da bu konuyla ilgili bir takım ön bilgileri burada görebilirsiniz. Bunun haricinde, bunun haricinde bir de e, kitap dışında, yani e, Bizzat musannif tarafından tasnif edilmiş olan kitabın dışında da e, bazı kaynaklardan da kitabın tasnif sistemiyle ilgili ya da musannifin e, telif sistemiyle alakalı bir takım bilgileri öğrenme imkanına sahibiz. Bunlardan bir tanesi de Ebu Davud'un e, sünenini nasıl ve aynı şekilde tasnif ettiği, telif ettiği ve e, tasnif ederken hangi sistemi, hangi yöntemi benimsediği, bu yöntem içerisinde neler dikkat edilmesi gerektiğine dair e, oldukça kısa öve özlü bilgiler yer aldığı bir mektup var. E, bu e, hadis literatüründe Er-Risale ila Ehli Mekke adıyla geçer. Şimdi Ebu Davud'un Mekkelilere yazmış olduğu Er-Risale ila Ehli Mekke'den şimdi okumaya başlayacağız. Şimdi bu okuyacağımız metin oldukça önemli. Niye önemli? Çünkü bu mektup içerisinde yer alan bilgiler çerçevesinde biz süneni okumamız gerekiyor. Yani süneninde yer alan hadisleri değerlendirirken, hadislerden istifade ederken bu mektuptaki bizzat kendisinin beyan ettiği, ifade ettiği sünnene ben şu şekilde yaptım, şöyle şuna dikkat almanız gerekir ya da tazındaki ifade ve beyanlarını bu noktada dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, Erisal-i İlahi Ehli Mekke isimli e, mektup Türkçe açıklaması şu şekliyle. Peki bu mektup ilk tam tercümesi Mahmut Kavaklıoğlu tarafından adla -u Şeria isimli dergide sayfa 5'teki Muhammed Sabbag neşrinden faydalanan yapılmıştır. Dolayısıyla orjinala bakmak isteyen tip notta belirtilen e, dergiye bakarak Oradan istifade edebilir. Evet, Muhammed bin Abduraziz El Haşim anlatıyor. Tabii ondan önce besmele ve la havle ve la kuvvete illa, illa billahil ali şeklinde başlayan bir dua cümlesi var. Ebu Davud Süleyman bin El-Şahs bin İsak bin Beşir, bir şattat, esici sani Mekkelilere ve başkalarına yazdığı mektup konusunda kendisinden bilgi istendiğinde cevaben bize şunları yazdı. Selamünaleyküm. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamdeder ve her anımızın kulu ve resulü Muhammed'in rahmetin tecelli etmesini niyaz ederim. Allah size Allah bize ve size sıkıntısız ve sonunda hesap olmayan bir afiyet versin. Sizler şimdi tabii e, Ebu Davud'a mektupla, mektupla nasıl tasvir ettiğini, nelere dikkat ettiğine dair mektuplar yazılmış. O da bu konuyla ilgili olarak diyor ki sizler Sünan esimli kitabındaki hadislerin sünen konusunda bildiklerimin en sahihimidir diye soruyor ve benden açıklama istiyorsunuz. Sorularınızı dikkatle inceledim. Eserin tamamının bildiğim en sahih hadislerden müteşekkil olduğuna emin olabilirsiniz. Bunun anlamı şu. Bildiğim en sahih hadisler ifadesi kendisinin ortaya koyduğu, kendisini kabul ettiği bir nevi e, sayı hadislerden oluşuyor. Ancak bir hadis, şimdi istisnalara lütfen dikkat edin, ancak bir hadis iki ayrı sayı senete rivayet edilmiş olur da birinin isnadı daha kuvvetli, diğerinin ravisi hıfz yönünden daha ileri ise bu durumda çoğu kere hıfsı kuvvetli olan tercih ettim. Kitabındaki bu tür hadisler on kadardır. Yani e, tabi kitabını tasnif ederken elindeki mevcut hadisler çerçevesinde bunu diyor. Yani burada bir tercih yapmış. Bu tercihlerde isnadı kuvvetli olan ile hıfz yönünden daha ileri olanlar arasında tercih yapması gerekiyorsa hıfsı kuvvetli olanın tercih ettiğini belirtmiş oluyor. <gülüyor> bir konuda birçok sayı hadis mevcut olsa da bir konuda Şimdi bab başlığı var, o babın altında hadisler zikrediliyor. Birçok sahih hadis mevcut olsa da bir bab başlığı altında bir veya iki hadis verdim. Böyle yapmasaydım, bu tabii gayet normal, mantıklı bir durum. Kitabın hacmi büyürdü. Yani bir konuyla alakalı birden fazla rivayet vardır, sahih hadisi vardır ama hepsini alt alta sıralamaya kalsa kendi ifadesine göre e, kitabın hacmi genişleyecek. Dolayısıyla Hacmi genişlediği zaman da kitapta listifade kolaylaşmak e, mümkün olmayacak. Kitapta bir hadisi 2 veya 3 değişik senetle tekrar etmişsen. Şimdi tıpkı Tirmizi'de olduğu gibi Müslim'de olduğu gibi şimdi burada da bak e, Ebu Davud'un hangi yöntemi takip ettiğini görelim. Dolayısıyla biz o yönteme göre Ebu Davud'un üzerindeki hadislerde istifade ederken bu ilkeyi dikkate almamız gerekiyor. Bir hadisi iki veya üç değişik senetle tekrar etmişsem sebebi farklı ve fazla bilgi ihtiva etmesindendir. Bu bize neyi e, çağrıştırır aynı zamanda? Demek ki bir e, tarihten gelen rivayete baktığımız zaman hemen anda hüküm itibariyle bir sonuca varmamamız gerekiyor. Zira aynı konudaki herhangi bir hadis değişik senetle rivayet etmiş olmasından dolayı diğerlerinde olmayan daha fazla malumat ihtiva edebilir. Bu aynı zamanda daha fazla malumat Hz. Peygamber'e izafeten e, nakledilen fazla bir bilgi ister istemez hükmün de değişmesine ya da hükmün de farklılaşmasına bir başka ifadeyle sünnetin e, farklı bir sünnet algısını ya da anlayışının ortaya çıkmasına neden olur. <gülüyor> Çoğu kez uzun hadisleri şimdi işte bu cümlenin altını arkadaşlar. Çoğu kez uzun hadisleri ihtisal ettim. Tıpkı bu halde de görüldüğü gibi burada da çünkü fıkhi amaçlı olarak e, tasvir edildiği için diyelim e, elinde 10 satırlık bir hadis vardır. 10 satırlık hadisi iki satırla yukarıdaki bab başına uygun olan kısmını Alıp işin bağlam noktasını yani öncesine de sonrası da ortasına da vesaire dikkat etmek için sadece ilgili kısmını almak suretiyle e, hadisi e, ettiğini ifade ediyor. Bakın bu oldukça önemli. Çünkü bağlamından bazen bir bakarsınız bazı rivayetler vardır. Bağlamından koparıldığı zaman siz e, sadece o hükmü genelleştirebilirsiniz. Ancak bazı hükümler vardır ki bağlam çerçevesinde peki belli şahıslara aittir ya da belli bir zamana aittir, belli bölge bölgeye aittir. Dolayısıyla bundan tespitini yapmanız elbette mümkün olmaz. Bundan dolayı ilgili hadisin bütün tarihlerini gerek külliyat, gerek Ebu Davud'un sünün içerisinde, gerekse diğer külliyatta yer alan tarihleriyle mukayese etmeniz, tespitini yapıp mukayese yapmanız gerekiyor. Zira hadisi bütün uzunluğuyla verseydim, duyan ve okuyanlardan bazıları, çünkü amaç farklı. Konuya ait hükmü belirleyen kısmın neresi olduğunu bilemezdi. İşte bundan dolayı uzun hadislerin sadece obapla ilgili kısmını aldım. Yani bu demektir ki her gördüğünüz senedin sonunda yer alan kısa bilgiler e, hadisin bir parçası olma ihtimali vardır diye düşünmemiz gerekiyor. Süfyan Es-Sevri, Malik bin Enes ve El-Evzai gibiler yaşadığı dönemdeki alimler şimdi geliyoruz bir başka hususa. O da şu. Şimdi sık sık tekrar ettiğim bir şey var. İlgili kavramları biraz önce bahsetmiştim. İlgili kavramları sadece kendi zamanları içerisinde değerlendirerek e, o kavramlara bir anlam verebilirsiniz. O kavramlar hakkında bir yargıya, bir değerlendirme yargıya varabilirsiniz. Bir değerlendirme de bulunabilirsiniz. Bunun dışında daha sonradan meydana gelmiş, daha sonra uygunlaşmış ya da değişik hal almış manalardan hareket ederek belli kendisinden önceki zamanda meydana gelmiş, ortaya çıkmış olan bir kavrama o anlamı yükleyemezsiniz. Yüklediğiniz takdirde bizim anakronizm dediğimiz tarih dışı bir kavram, tarih dışı bir anlamı o kavrama yüklemiş olursunuz. Yani o kavramın işlevselliğinin ne olup olmadığını ancak kendi zamanına ilgili olarak bunun tespitini yapmanız gerekiyor. Şimdi durum böyle olunca, özellikle Hicri 2. asırda ve 3. asırda, Medana Hicri 2. ve 3. asırdaki kullanılan hadis ıslahları ya da hadis terimlerini konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hicri 2. asırda kullanılan bir hadis terimi ile Hicri 3. asırda kullanılan bir hadis terimi arasında bazen farklılık olabiliyor. Bunlardan bir tanesi, hepinizin çok iyi bildiği Mürsel hadis rivayeti. Şimdi İbn-i Salah ile ve daha sonra da e, i̇bn Hacerle Hacer ile <gülüyor> daha fazla şekil bulan ve olgunlaşan hadis usulü de kullandığımız kavramlardan olan ve zayıf hadis kategorisinde yer alan, zayıf hadisler kategorisinde yer alan ama sahihe yakın olarak ifade edilen Mürsel hadise baktığımız zaman Mürsel hadisin ikinci asırdaki kullanımı ile ya da Mürsel hadisin değeri ile yüzü üçüncü asırdaki değer arasında çok fark vardır. Hem kavramın kendisi itibariyle, anlamı itibarıyla ve değeri itibarıyla ve kullanımı itibariyle. Şimdi Süfyan el-Sevri, Malik bin Enes ve el-Evzai gibilerin yaşadığı dönemde ki alimler Mürsel hadislerle amel ederlerdi. Peki şimdi bir soruyu sorsam. müsel hadis nedir diye sorsam elbette haklı olarak e, okumuş olduğunuz ve artık standart hale gelmiş olan e, e, usul kaidesine göre mürsel hadisi zayıf hadisi olarak değerlendirirsiniz. <gülüyor> Peki bu mürsel hadis şimdi zayıf hadis denildiği zaman Aklınıza gelecek olan şey nedir? Bir. Subut yönünden sağlam olmayan bir rivayettir. Ve zayıf hadistir. Ha, Nasıl konusunu soracak olursa inkıta dersiniz. Yani tabinin tabinin olan birisinin sahabeyi yapması, sahabinin ismini zikretmeden doğrudan Hazreti Peygamber böyle buyurdu demesi. Yani isnat yönünden bir sıkıntı var. İnkıta var. İnkıta'nın olduğu yerde ne vardır? Zayıflık vardır. Subutu noktasının zayıflık olan bir rivayetin bir rivayete amel edilmesi mümkün müdür diye sorsanız elbette mantık neye gerektirir? <gülüyor> Kesinlikle amel edilmez dersiniz. İşte durum farklı. Bu bizim ortaya koymuş olduğumuz, daha doğrusu usulde artık kayda olarak yerleşmiş olarak belirtilen duruma baktığımız zaman... Durum işte öyle değildir. Mesela Süfyan-ı Sevri, Malik bin Annesi ve El-Evza'yı Hicri ikinci asılda yaşamışlardır. Onların yaşadığı dönemde alimler mürsel hadisleri mutlak anlamda bir zayıf hadis olarak bakmıyorlardı. Mesela İmam Malik'in muhattağını da göreceğiz. Muhattağında mesela 222 tane mürsel rivayet vardır. Peki bunun başlangıcı ne zaman başlamış bu e, mürsel hadis kavramının zayıf hadis kategorisinde değerlendirilmesi ya da belli şartlarla e, mamul bir haline getirilmiş olması evet bu anlayış Şafi'ye kadar sürmüş o Mürsel hadise delil olarak kullanmak konusunda belli şartlar ileri sürmüştür. Ahmet bin Hanbel ve başkalarıyla bu konuda Şafi'nin görüşlerini benimseyince artık bu bir kural haline gelmiştir. Dolayısıyla Hicri 2. asırda kullanılan Mürsel hadisin değeri ve kullanım alanı ile hizi 3. asırda kullanılan e, ya da değerlendirilen Mürsel hadis arasında fark vardır. Bunu gözlemde bulundurmamız lazım. Yani zayıflık ya da zayıflık olma olmaması açısından ya da zayıflık olarak değerlendirilmesi noktasında böyle bir durum vardır. Bundan hareket ederek Ebu Davud diyor ki bir mevzuda şimdi buradan cesaret alarak Mürsel hadisinin zıttına bir müsnet, müsnet hadis neydi? Muttasıl ve merfu olan. Hadisin mevcut olmadığı veya müsnet hadisin hiç bulunmadığı yerde her ne kadar kuvvet bakımından müsnet hadis gibi olmasa da müserr hadiste ihticac olunur. Gördünüz mü? Şimdi, bakınız, kendisi Hici 3. asırda yaşamış ve Hici 3. asırda ortaya koymuş, eserini ortaya koymuş bir alim olarak Ebu Davud kendi süneninde kullanmış olduğu Mürsel hadisleri hangi gerekçeyle kullandığını ve nasıl e, davranılması gerektiğini daha doğrusu Mürsel hadis karşısında nasıl bir tavır takılması gerektiğine dair burada bir açıkça kendi yönteminden bahsediyor. Şimdi eğer siz bu yöntemi bilmezseniz Ebu Davud'a göre şimdi Ebu Davud'un üstünde yer alan bir müssel hadisi test ettiğiniz zaman size oluşan e, o usul bilgisi çerçevesinde o hadisi zayıf diyeceksiniz. Haklı olarak zayıf diyeceksiniz. Ve onunla amel etme noktasında da istersemez e, geri duracaksınız. Bu da gayet normaldir. Ancak biz bu Davud'a göre bu Davud'un anlayışına ve sistemine göre onunla geçen rivayeti öğrenmek istediğimiz zaman, istihbar etmek istediğimiz zaman işte bu, şu özelliğini bilmemiz gerekiyor. Kitabında metrukul hadis yani hadisi terk edilmiş raviden alınma herhangi bir rivayet yoktur. Peki metrukul hadis ravi ne demek? Var mı bu konuda bir bilginiz? Yani hangi gerekçeden dolayı metrukul hadis şekli itham edilmiş olabilir? Mesela kizb Ravi ile Kizb-ül Ravi'den dolayı hadise verilen isim ile mütehem bil Kizb şeklinde isimlendirilen bir ravinin e, nakletmiş olduğu habere verilen isim arasında ne gibi fark var? Kizb-ül Ravi ile mütehem bil Kizb Rivai hakkında iki ayrı ifade kullanılması nasıl ifade edebilirsiniz rivayet hadisin kendisi olarak Peki kizbu ravi ne demek Kizbu ravi Var mı bu konuda bir bilginiz? Hadis usulüne herhalde şimdi şu ana kadar bitirmiş olmanız gerekirdi. Dönemin en başında size söylemiştim. Tamam da buradaki yalan ne yalanı? Rabinin yalan söylemesi derken nedir? Yalan söylemekle itham edilen nedir? Mesela e, adamın biri gündelik hayatında yalan söylüyor. Yalan söyleyip tespit edilmiş ya da sık sık yalan söylüyor. Peki müttehemun bilgisi denildiği zaman Evet, itiham ravi bil kisb ya da müttehem bir bil olduğu takdirde hadise henüz daha yalan söylememiş ama en azından tespiti yapılmamış, zaten tespit yapılsa farklı olur. Gündelik hayatında yalan söylediğinden dolayı müttehem bir bil kisb, yani hadiste yalan söylemesi muhtemeldir. Yani meyillidir. Diyerek ondan nakledilen rivayetler kabul edilmiyor ve kendisi de bundan dolayı da metrokur e, rabidir aynı zamanda. E, bakınız, cehtadi lafızlarında kullanılan kiz kelimesi, sadece Hazreti Peygamber adına yalan söylemekle anlamındadır. Gündelik hayatta yalan söylemek olarak, yalan söylemek olarak değil. Şimdi yalancılıkla itham edilmiş olması yalan söyleme ihtimali olduğundan dolayı yani Hazreti Peygamber adına da yalan söylemiş olabilir şeklindedir. Ee, ve bundan dolayı da metrukul hadis ki mesela kiz bir ravi denildiği zaman o, o kişinin, ravinin yalan söylemesi neyi? Gündel hayatında yalan söylemesi değil, Hazreti Peygamber adına yalan söylemesi şeklinde anlaşılması gerekiyor. Burası anlaşıldı değil mi? Evet kitabında metrukul hadis yani hadisi terk edilmiş raviden alma herhangi bir rivayet yoktur. Diyerek bu konuyla ilgili garanti vermiş oluyor. Aynı konuda kendisinden başka ona benzer herhangi bir hadis bulamadığından dolayı münker bir hadisi yer vermişsem bakın burada da münker bir hadis var. Münker olduğunu mutlaka açıkladım. E şimdi demek ki o zaman Ebu Davud'un sürende münker hadis de var. Her ne kadar Mükerredini açıklasa bile e açıklıyorsa o zaman niye zikrediyor? Bu aynı zamanda bir usule dair bir problemdir. Ya yani problem derken, şimdi usule dair bu bilgi eksikliği olursa, şimdi bunu anlamakta güçlük çekersiniz. Aynı konuda kendisinden başka ona benzer herhangi bir hadis bulamadığından dolayı. Münker bir hadise yer vermişsem onun münker olduğunu mutlaka açıkladım. Dolayısıyla burada münker hadisin ne demek, ne olduğunu e, vesaire de e, dikkat almanız gerekiyor. Şimdi metin e, bayağı uzun. Dolayısıyla biz burada en iyisi kalalım. Çünkü burada geçen her bir ifade ve satır aynı zamanda teker teker bunların açıklanması gerekiyor. Sadece salt anlamda okuyup geçmek, ezberlemek anlamında değil. Çünkü her birinin arkasında bir tarif ilgisi ve nihayetinde de tarih ilgisiyle beraber usul bilgilerini de ifade etmemiz gerekiyor. Telafi yapmamız gerekiyor. Murat Bey ile bir konuşayım bu hafta içerisi bu hafta yapmamız gerekir. Yani biz sakıncası biz sıkıntı olmazsa ya bu cuma ya da cumartesi günü e, inşallah yaparız. Tamam, cumartesi yerine cuma günü. Şimdi Cuma günü dersim 17 bitiyor. 18 19 19'da 20 arası olabilir belki. 19 ile yetişmeyebilirim. Bakalım ben bir şey bakayım. Daha sonra yani 19 ile 20 arasında olabilir. 19 Arası derken yani ya 19'da başlarız ya da 20'de başlarız. Bir saniye Murat Bey'den bir haber geldi. Cumartesi formasyonları var herkesin. Yok, cumartesi değil, o zaman Cuma Cuma günü yapalım inşallah. Tamam ben onu e, inşallah ben yarın ayarlayayım ben. E, ya 19 ya da 20 arasında, yani başlangıç olarak, 19, en iyisi biz saat 20'de başlayalım. Ya da 19.30 olur. Evet kim 19, kimi 20. O zaman ikisinin ortasını yapacağız. Hayır hayır. Tamam, saat olarak 19 ile 19.30 arasında başlayacağız, tamam mı? Duyuru 19 diye yapılacak, ee, 19.30 civarında e, başlarız, civarında diyorum erken de olabilir. Peki burada kalalım. İnşallah cuma günü 19.30 civarında başlarız. Peki tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Murat Bey saat 19 olarak ediyorsunuz değil mi? Hadi. finallerde yüzde ders var mı ne demek ha finallerden önce var tabi var Peki arkadaşlar bu cuma e, saat 19.30 19 civarı inşallah görüşmek dileğiyle tekrar hepinize iyi geceler diliyorum sağlıcakla kalın.